Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bir soru gelmiş dersle alakalı bir arkadaşımızdan. Ancak soru daha yeni elimize ulaştı ki bu soru ilk derse dair. Öncelikle suali okuyayım. İnşallah bu noktada da konuşuruz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. 16.05 tarihinde yayınlanmış olan programda Rüyyetül Hilal konusu anlatıldı. Kişi kendisi hilali görse ertesi gün oruç farz oluyor. Ramazan sonunda da aynı durum olsa umum Ramazan diye oruç tutarken bir kimse Şevval Ayı'nın hilali görse oruç haram olur mu? Tek başına bayram nasıl idrak edilebilir? Gelecek programda bu konuya dair denilmesi mümkün müdür demiş. E, aslında bu sual birinci dersimizde işlediğimiz bir konu. E, o da şöyleydi, kısaca hatırlamamız gerekirse. E, Rüyyetül Hilal yani kişi Şaban-ı Şerif'in 29. gününün gecesinde hilali gözetir ve hilali gördüğü zaman eğer kendisi şahsi olarak görmüşse bu kimse tek başına dahi olsa oruca başlar demiştik. Tabii umuma teşmil edilmesi bu konuda e, hesaba itibar edilir mi edilmez mi? Hesaptan yardım alınarak oruç nasıl yapılmalı gerekir? Buna dair o programda e, gerekli malumatı vermiştik. Ama bir birey olarak meseleye baktığımız zaman kişi kendisi görse bu kimse oruca başlamalı mıdır? E, Musannif bizzatı metinde şahsı adına oruca başlayacağını söylemişti. Ama kardeşimiz sual ediyor. Aynı durum şevval içinde geçerli midir? Yani Ramazan-ı Şerif'in 29. günün gecesinde kişi hilali gözetlese ve o kişi hilali görse, yani şevval hilalini görse, bu kimse ertesi gün bayram yapacak mı? Ha, oysa, insanlar yani böyle bir ilan söz konusu olmamış. O gün Ramazan orucu diye insanlar oruç tutarken bu kimse bayram yapması mümkün müdür? Nasip olursa bugünkü dersimizin belki son bölümlerinde buna temas edilecek. Rukyetül hilal meselesinde Ramazan orucuna başlamak farklı değerlendiriliyor. Bayram yapmak farklı değerlendiriliyor. Belki oruca başlamak bir ibadet olması hasebiyle ve toplumla da irtibatlandırılmama adına kişinin birey olarak bunu yapmasında bir problem olmayacak ki metinde de bu ifade edilmiş. Ancak bayram noktasında ise bir kimse tek başına hilali görse bile velev ki bu ilan edilmemiş olsa yani devlet tarafından, Müslümanlar tarafından yarın bayramdır şeklinde bir ilan olmamış ise bu kimsenin birey olarak bayram yapması caiz değildir. Nasip olursa biraz sonra bunu metinden de okuyacağız. Ancak aynı durum Ramazan-ı Şerif ayına girme farklıdır ama bayram yapmada ise bu noktada rivayet edilen had-i şeriflerden dolayı genel Müslümanlara aykırılık davranılmaması hasebiyle kişinin birey olarak, fert olarak bayram yapması söz konusu değildir. İnşallah o konuya da girdiğimiz zaman konuyu biraz daha detaylandıracağız. Dersimize geçmeden önce son olarak geçen derste irdelediğimiz bir konu vardı ki o da Kişi Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettiği halde bazı mazeretlerden dolayı oruç tutmama ruhsatına sahiptir. İşte bunlar neydi? Bunlar kişinin hasta olma ihtimali veya var olan hastalığının artması veya tedavi oluyor, tedavi sürecinin uzaması. Bu gibi durumlarda bu kişinin oruç tutmama ruhsatı vardır. Belki daha sonradan iyileştiği günlerde bunu kaza edecek. Yine kişi Misafir ise, seferi ise, e, oruç tutabilme takatında olsa bile oruç tutmama ruhsatı vardır. Ancak oruç tutması şüphesiz bu kimse için azimettir. E, ve faziletli olan da budur. Ama bununla beraber oruç tutmayacak olursa, bu kimse mukim olduktan sonra bu günleri yine kaza edecek. Ve bu tutmadığından dolayı da herhangi bir günah işlemiş olmayacak. Ancak bu noktada iki e, başlık incelemiştik hatırlarsanız. Birinci olarak sefer ruhsatından istifade, haleti seferde kişinin bulunması. Yani söz gelimi kişi oruca başlasa, mukimken oruca başlasa ve daha sonradan gün içinde sefere çıkacak olsa bu kimse için orucunu bozma ruhsatı var mıdır? El cevap bu kişi için orucunu bozma ruhsatı yoktur. Ama buna rağmen yani böyle bir ruhsatı olmadığı halde kişi orucunu bozacak olsa e, kefaret gerekir mi? Kefaret gerekmez. Belki gününe gün olarak oruç tutması gerekir. Yani kaza yapması gerekir. Ama kendisine böyle bir ruhsat da verilmemiştir. E, i̇kinci başlığımız ise tartışmalı olan bir meseleydi. Kişi e, geceden oruca niyet etmeme ruhsatına sahip midir? Gün ortasında sefere çıkacağından dolayı. Yine e, misal vermek gerekirse e, Ramazan-ı Şerif ayındayız. E, ertesi gün işte öğle vakitlerinde sefere çıkacağım. E, ama imsak kestiği zaman ise mukim olmuş olacağım için. Yani seferde olmadığımdan dolayı ben yolculuk esnasında e, oruç tutmama ruhsatından istifade edebilme adına geceden niyet etmeme hakkına sahip miyim? Bu nokta tartışmalıdır bazı fakihlerimiz orucu e, sefere çıkacağından dolayı sefer ruhsatı bu kişi için geçerli olacağından dolayı geceden niyet etmeme hakkına sahiptir derken, diğer bir grup alimler ise e, fil vaki nefs-i emirde, yani orucun başladığı zaman ki imsak attığında bu kimse mukim olduğu için, bu kişi için sefer ruhsatı yoktur, dolayısıyla orucu tutmalıdır demiş. Hatta buna gerekçe olarak da şöyle ifade edilmişti, e, sefer e, bir fiildir. Fiil ise mücerret niyetle gerçekleşmez. İcra ki icraya sokmak gerekir. Yani ben seferi kastediyorum demekle kişi misafir olmaz. E, dolayısıyla haleti hazırda madem ki bu kimse mu kimse oruçla muhataptır. İleride sefere çıkma niyetinde olması bu kimsenin misafir olmasını gerektirmez. E, bu görüşü savunanlar e, illet olarak da gerekçe olarak da bu söylediklerimizi dillendirmektedirler. Öyle veya böyle bu tartışmalı olmakla beraber ihtiyaç dediğinde bundan kaçılması şüphesiz evli olandır. Ama bununla beraber kişi oruç tutmayacak olursa veyahutta oruca başlayıp da seferde bir şekilde bozacak olursa da bu kimse için ruhsat olmasa da kefaretin gerekmeyeceğini hemen hemen hepsi ifade etmişlerdir. Bunu da bitirdikten sonra, Bugün okuyacağımız bölümde de nasip olursa yine oruç tutmama konusunda kendisine ruhsat verilmiş olan kişilerden bahsediyor. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Walhamilu <gülüyor> walmurduu ida qafeta'ala waldeyhima iftarta ve qadata walafidyate alehima. Hamile bir bayan veya çocuğunu emziren bir bayan. Hatta şartlarda diyor ki bu çocuk neseben evradan ister neseb itibariyle öz çocuğu olsun gerekse süt anneliği yapmış çocuğun karnını doyuracak kişidir. Ve çocuğa süt vermemesi durumunda çocuk zarar görecek. Veyahut da oruç tutması durumunda kendisi zarar görecek. Böyle bir durumda olan bir kimse ise eftarata ve kazata. Bu kimse oruç tutmama hakkına sahiptir. Oruç e, tutmama konusunda kendisine ruhsat verilmiştir. Ancak e, daha sonraki günlerde bunu kaza etmekle beraber. Peki kaza etmesiyle ayrıca fidye vermesi de gerekir mi? Bu noktada Hanefi fıkhında ve la fidyete aleyhimâ ifadesi vardır. Bu her ikisi yani gerek hamile olsun gerek süt veren kadın olsun bu kimseler için fidye verme zorunluluğu da yoktur. Tabi bu son kısım mezhepler açısından tartışmalı bir konu olduğundan dolayı özellikle Musandif buna yer vermiş. Çünkü Şafii mezhebine göre e, hamile bir bayanın veyahut da süt veren bir bayanın oruç tutmama konusunda neden tutmaması? Kendisine bir zararın gelmesi veya çocuğuna bir zararın gelmesi. Eğer kendisine gelmesi muhtemel olan bir zarardan dolayı ise bu kimse fidye vermez gününe gün tutacaktır. Ancak çocuğuna gelmesi muhtemel olan bir zarardan dolayı ruhsat kendisine tanınmış ise bunun da tutmama hakkı vardır ama daha sonradan kaza etmekle beraber fidye vermesi de gerekecektir şafi fıkhına göre. Ancak Hanefi mezhebine göre böyle olmadığından dolayı gerek kendi şahsına gerek çocuğuna zarardan dolayı bu ruhsat kendisine tevcih edilmiş olsun. Her halükarda fidye ile mükellef değildir ifadesine yer verilmiştir. Devam edelim. Veşşeyhül fânillezî lâ yektiru alâs-siyâ. Oruç tutmaya muktedir olmayan çok yaşlı kimse de yuftiru oruç tutmaz ama vayut emu li kulli yomin miskinen kema vayut emu fil kefarat. Ancak yaşlılık bir hastalık gibi değildir. Kişiye bir hastalık arız olduğu zaman belli bir zaman sonra bu kişi hastalığın iyileşmesi ihtimal dairesindedir. Ancak şehifani diye tabir ettiğimiz yaşlılık artık bu saatten sonra kişiyi bırakmayacak ve bu hal ile ahirete intikal edecektir. Durum böyle olunca bunun daha sonraki günlerde kaza etme gibi bir imkanı olamayacağı için deniyor ki bu kimse oruç tutmaz. Çünkü oruç tutmaya imkanı yoktur, gücü yoktur. Ancak her bir gün için bir fakiri yedirecektir. Tıpkı kefaretlerde olduğu gibi. Kefaretlerde olduğu gibi derken buna dair nasıl bir kefaret verilmesi gerektiğini ileride ifade edilecek. Ama bunu şöyle özetleyebiliriz. Ramazan-ı Şerif ayında bayrama yaklaştığımız zaman herkes kendi namına ne kadar bir miktar fitre veriyor ise, fıtır sadakası veriyor ise o miktarı burada fidye olarak vermesi de mümkündür. Bunun da işte bir fakir için işte yarım sağ buğday veyahut da bir sağ hurma şeklinde ifadeler var. Ama bunu Ramazan-ı Şerif ayında genelde diyanet, ...bulunduğumuz e, çevre ve coğrafya yapısını da göz önünde tutarak e, en alt için bir seviye tespit ediyor. O seviyeden daha aşağı düşmemeye de gayret etmek gerekecektir. Peki burada şöyle bir sualle muhatap olsak. Diyelim ki bu yaşlı bir kimse e, hastalığı da kendisinde nüksetmiş ve günlerde çok uzun olduğundan dolayı tutamıyor. E, tutamadığından dolayı her bir gün için fidye verecek. Bu fidyeleri toptan vermesi caiz midir? Burada eğer Ramazan-ı Şerif ayı girmiş ise bunun 30 günün tamamının fidyesini toptan vermesi caizdir. Ancak Ramazan-ı Şerif ayı daha henüz girmeden vermesi vücubiyet tahakkuk etmediği için geçerli olmayacağı da yine İlmal kitaplarında yer almıştır. Diğer bir meselede yine bu yaşlı olan kimse veya hasta olan bir kimse bu hastalığından dolayı oruç tutmadı. Ve her bir gün için bir fidye verdi. Ancak ileriki günlerde sıhhat buldu, hastalığı geçti. Veya kendisine bir takat, bir güç geldi. Orucu tutabilecek bir duruma ulaşsa, nasıl olsa ben bunun fidyesini vermiştim, bir daha tutmama gerek yoktur denir mi? Bu noktada da hidayeden naklen önündeki şart diyor ki, وَلَوْ kadere بَعْدُوا عَلَى sami يَبْدُ لُحُكْمُ الْفِدْيَةِ e, kişi daha sonradan oruç tutmaya muhtedir olsa vermiş olduğu fidyenin hükmü geçersiz olur. O kişi tekrardan bu tutlamadığı orucu kaza etmekle mükelleftir. Bunu hastalık için de söyleyebiliriz veyahut da yaşlılıktan dolayı oruç tutmayan kimse için de söyleyebiliriz. Yani öyle veya böyle bir nedenden dolayı oruç tutmama ruhsatı kişiye gelmişse bu iki şekilde değerlendirilir. Bu insan daha sonradan iyileşmesi veya tutabilme imkanına sahip olacak mı olmayacak mı? Zahiri hal gösterir ki olmayacak. Bu insan fidye verir. Ama zahiri hal bu kimsenin tutabilecek bu duruma ulaşması imkanını tanıyor ise fidye vermeyecektir. O gün geldiğinde kaza edecektir. Ama diyelim ki bunu tutturamadı. Yani bu daha iyileşmeyecek dendi veyahut da ben bir daha takat bulamayacağım den dedi ve buna rağmen fidyesini verdi ama ileriki günlerde sıhhat buldu. Tutabilecek imkana sahip oldu. Günler kısaldı ve o kısa günlerde tutabilecek bir durumda oldu. Bu durumda ben nasılsa fidyesini verdim demesi mazeret değildir. Bir daha bunların tekrardan kazasını yapması da gerekecektir. Devam edelim ve men mate valihi kadauramadan kişi vefat etme üzerindeyken oruç borcu olsa. Tabi burada mate karobemal mevt anlamı veriliyor. Çünkü bir insan vefat ettikten sonra vasiyet etmesi düşünülemez. Ancak kişi kendinde de anlıyor. Artık ben ölümcül hastalığa yakalandım. E, Marazun mevt deniyor buna fıkıh dilinde ve e, tutamadığı da Ramazan oruçları var, kazaları var. Şu anda da tutabilme imkanı da yok. Artık e, her geçen gün ölüme doğru gidiyor ve evsabı e, bu tutamadığı kazaların namına fidye verilmesini vasiyet etmişse et ame anhuveli bunun velisi bundan sonra kalmış olan varisleri malının üçte birini ayırarak oradan bu kişi namına itam ederler fakirlere yedirirler likül yomil miskiynen her bir gün için bir fakire nisvasa imimür Buğdaydan yarımsa, takrib olarak bir buçuk e, kiloya yakın veya biraz daha fazlası var. Evsa'a min temrin, hurmadan vermek istiyorsa da bir sağ. E, bu da e, takrib olarak 3.2-3.300 gibi, yani 3 kilo 300 gram şeklinde diyebiliriz. Evsa'a min zebib, üzümden de verecekse yine bir sağ. Evsa'a min şair, arpadan da bir sağ. Ama dediğimiz gibi dersimizin başında bu noktada aslında referans alınması gereken herkes bayram gününden önce ne miktar? fıtır sadakası veriyor ise e, bunu da ondan daha aşağıya düşürmemesine gayret etmeli. Ki Diyanet'in açıklamış olduğu rakam aslında bulunduğumuz coğrafya yapısını da göz önünde tutarak ve insanların e, yemiş olduğu gıdaları da göz önüne tutarak e, tespit edilen bir rakamdır. Bu kadardan da aşağı verilmemesi e, tabii ki güzeldir, elzemdir diyebiliriz. Hatta verilmemesi gereklidir diyelim. İşte e, peki kişi Vasiyet etmişse bu yapılır deniyor. Tabii vasiyet etmişse şunu da beyan edelim. E, malının tamamından değil. Çünkü bir insan vefat ettiği zaman bırakmış olduğu mala tereke denir. E, terekede öncelikle yapılması gereken tekvin ve teçhizattır. Yani bu kişinin kefenlenmesi, işte definle alakalı bir takım masraflar neyse bunlar harcanır. Bu masraflar bittikten sonra geriye kalan maldan, Borçları varsa borçları ödenir, borçları çıkartıldıktan sonra üçte biri e, ne kalan üçte birden de vasiyetleri varsa vasiyetleri yerine getirilir, geri kalan da varisler arasında taksim edilir. Normalde ustup bu şekildedir ki nasip olursa feraiz bölümüne geldiğimiz zaman da bunu daha detaylı bir şekilde okuyacağız. Peki bu insan vasiyet etmemişse? Ee, o zaman e, maldın yani tekvi ve tecihizattan sonra borçları da ödendikten sonra kalan malın tamamı varislerin mülküne intikal etmiştir. Bu saatten sonra o ölmüş olan kimsenin o malda hiçbir tasarrufu olamayacaktır. Dolayısıyla e, vasiyet de etmediğinden dolayı varislerinin kendi mallarından teberrüde bulunması kabiliğindendir. Velev ki miras yoluyla kendilerine kalan mal olsa bile. O yüzden böyle bir mecburiyetleri yoktur. Yani onlara böyle bir lüzumiyet, bir vücubiyetten bahsedemeyiz. Ancak bununla beraber yani vacip olmadığı halde, tabii vasiyet olmadığından dolayı kendileri teberruda bulunarak babalarının namına, müverişlerinin namına bu borçlarını ifade edecek olurlarsa bu şüphesiz caiz olan bir işlem hem de güzel olan bir işlemdir, teberrudur. Hattı zatında zekat da bu kabildendir. Yani yine mali ibadetlerden olan zekat, kişi bir şekilde zekat borcu var ve zekat borcunu ödememiş ve bu şekilde de ahirete intikal etmiş. Vasiyet etmişse malının üçte birinden bu verilecek ama vasiyet etmemişse artık bu vebal ile ahirete gitmiştir. Ama varisleri onun o vebalde kalmaması adına kendileri teberruda bulunarak kendi mal varlıklarından, her ne kadar miras yoluyla kendilerine kalan mal olsa dahi bu saatten sonra o maldaki mülkiyet kendilerine intikal etmiş olacağından dolayı oradan babalarının bu borcunu ödemeleri elbette babalarının borcunun düşmesine sebebiyet verecek ve güzel bir işlemde yapmış olur. Tabi vücubiyet tam düşer mi düşmez mi geniş kaynaklarda bu konuda da ciddi anlamda tartışmalar var. Çünkü vasiyet etmesi durumunda vücubiyetten, sorumluluktan kurtulacağı ifade edilirken, vasiyet etmemiş ise varislerinin böyle bir işlemde bulunmasında İmam Muhammed Rahimullah Turca ifadesini kullanıyor. Yani bir umuttur. Mevla inşallah affeder, inşallah bu kefareti babaların namına kabul eder şeklinde ifadeler vardır. Yoksa %100 bu tamamdır şeklinde algılamak da doğru değildir. Bu konuyu da bitirdikten sonra farklı bir meseleye geçiş yapacağız. Kişi nafile olan bir oruca başlasa ve bir şekilde bu orucu bozsa kazası gerekir mi? İkinci bir meselede nafile orucu başlayan bir kimsenin keyfi olarak orucu bozabilme hakkı var mıdır? وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ تَتَوُعُ Bir kimse nafile bir oruca başlasa, veya da nafile bir namaza başlasa. Yani illaki bunun oruç olma şartı yoktur. Bir şekilde gerek namazı olsun, gerek orucunu olsun ifsad edecek olsa kadahuma vücubiyet yolu ile bu ikisini kaza etmesi kişiye gerekecektir. Buna Hanefi fıkhında bir bişur'u deniyor. Yani kişi bir ibadete başlamak ile o ibadeti devam ettirme mecburiyeti oluşuyor. Ve devam ettiremeyip de bir şekilde bozmuş veya bozulmuş ise de bunu kaza etmekle de mükellef olacaktır. Ee, bu Hanefi mezhebinde var olan bir kural. Şafii mezhebi her ne kadar bu konuda Hanefilerle fikir olmasa da Hanefi fıkhında e, başlama konusunda her ne kadar nafile olsa da artık başladıktan sonra bu vacip konumuna intikal ediyor. Ve bozduysa da vacibi kaza etmesi gerekeceğinden dolayı bunu e, tek bir şekilde kaza etmekle mükelleftir. Ee, Tabi burada belki oruçla alakalı değil de namazla alakalı akla şöyle bir sual gelebilir. Peki bu nafile namaza başladık ve bozduk. Bu namazı kaza etmemiz vacip oldu. Peki keraat vakitleri var. Bu kerat vakitleri temelde iki başlıkta ele alın diyor. Galiz olan keraat vakitleri, hafif olan kerat vakitleri. E, hafif olan kerahat vakitlerinde kaza kılınır ancak nafile kılınmaz ama galiz olanlarda ne kaza ne nafile hiçbir şey kılınmaz. Sadece günün namazı ki bu ikindi akşam namazına yarım saat kala diyelim veya güneş batmasına az bir şey kala, e, günün ikindi namazı hariç ne nafile ne farsi hiçbir namaz kılınmamalı. Peki bu hafif e, kerahat diye tabir ettiğimiz nafilelerin kılınamayacağı vakitlerde, e, kişinin başlayıp da bozduğu namazı kaza edebilir mi? Çünkü netice itibariyle bu artık nafile olmaklıktan çıkmış, vücubiyete intikal etmiştir, vacip bir namaz olmuştur. Bu vacibi kılması sahibidir veya mekruh değildir denilebilir mi? E, bu noktada da yine geniş kaynaklara baktığımız zaman, Asıl itibariyle bu yine nafile konumunda değerlendirildiğinden dolayı nafilelerin kılınmasının meklü olduğu vakitlerde velev ki başlayıp da bozmuş olsa bile bu namazın kazası her ne kadar vacip de olsa bu vakitlerde kılması yine kerahatten hali değil, mekturttur ifadeleri de yer almaktadır. Hatta Lülkari, Al İrşad-ı Sarı adlı eserindeki menasike dair olan bir kitap. İşte tavaf namazı vaciptir. Peki vacip olan bu tavaf namazını bu kerat vakitlerinde kılabilir miyiz? Özellikle hac ve ümreye giden kardeşlerimizden sıklıkla duyduğumuz suallerden bir tanesidir. İşte ikindi vaktinden sonra ikindi namazından sonra kerat vakti girmiş. E, nafile namaz kılınmıyor. Ee, ama e, tavaf namazı yani 7 turun akabinde kılınan 2 rekat namaz vacip bir namazdır. Bu nafile değildir. O zaman bunu kılabilir miyiz şeklinde suallerle çok sıklıkla karşılaşabiliyoruz. E, bu noktada İmam-ı Rahimullah'tan her ne kadar farklı rivayetler olsa da tercih edilen görüşe göre asıl itibarına nafile olacağından dolayı bu namazı da o kerat vakitlerinde kılmak mekruhtur. E, kerat vakti çıktıktan sonra yani e, güneş batıp e, İkindi bizim örneğimizde ikin namazından bahsetmiştik. E, güneş batıp akşam namazının vakti girdiği zaman akşam namazının farzını kılarız. Farzını kıldıktan sonra tavaf namazını kılmamışsak, yani üzerimizde tavaf namazı varsa onu kılarız. Daha sonradan da akşam namazının sünnetini ve sırasıyla evvabin namazlarını da e, kılarak e, devam edebiliriz. Gelelim e, konumuzla alakalı ikinci başlığa. Peki kişi keyfi olarak yani vacip olmadığı halde, farz olmadığı halde nafile bir oruca başlasa başlamış olduğu bu orucu bozabilme yetkisine sahip midir? Ee, öncelikle bir ibadet nafile ise başlayıp başlamamada kişi serbesttir. Ama başladıktan sonra başlanılan bir ibadeti e, herhangi bir mazeret olmadan bozma konusunda bir serbestsizlikten bahsedilmez. Deniyor ki bu kişi için orucunu bozması mubah değildir. Eğer bir özür yok ise ama bir mazereti var ise e, ki bu mazeret dediğimizde ciddi anlamda bir mazerette değildir. Mesela yine ibarelerde geçer. Ziyafet bir özürdür. Yani kişinin bir yemeğe davet edilmesi ve o yemeğe icabet etmemesi durumunda dev sahibinin gönlünün kırılması veya farklı bir takım etkenler varsa bu noktada kimse bu kişi için bir özür kabul edilerek bu nafile olan orucu bozabilir ve daha sonradan da kaza eder. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir olay sorulduğunda افتر وقلي يومن مكانهو buyurmuştur. İftar et yani orucunu boz daha sonradan onun yerine bir gün kaza et. Ki bu da Hanefi'nin mezhebinde deli olarak kabul edilmiş nafile dahi olsa kazasının gerekliliğinden bahsedilmiştir ee, diğer bir meseleye geçecek olursak ki farklı bir mesele bu da e, güne hürmeten oruçlu olmadığımız halde oruçlu gibi kendimizi değerlendirmemiz e, veyahut da oruçlu gibi olmamızın caiz olmadığı noktalar biraz daha açacak olursak Ramazan-ı Şerif ayı Müslümanların hürmet etmesi gereken bir ay ve bu ayda oruç tutulması gerekiyor. Bir şekilde kişinin oruç tutması sahih değil ise böyle bir insanın oruçluya benzemesi midir lazım olan benzememesi midir? Diğer bir yönden, bir şekilde oruçtu değil ancak oruç tutmakla mükellef ise bu kimsenin oruçluya mı benzemesi, oruç tutmayana mı benzemesi noktasında bir konuya giriş yapacağız. O بَلَغَ اَصَّب۪يُّ ev اَسْنَمَ الْكَافِرُ ف۪ي بَعْضِ نَهَارِ Çocuk oruç ile mükellef olmadığı halde bulu çağına veya bir kafir, ki oruç ile mükellef değildir. Çünkü kafir öncelikle iman ile mükellef, iman ettikten sonra ibadetlerle mükelleftir. Bu noktada da şafi fıkhı ile hanefi fıkhı arasında bazı tartışmalar var. Aslında bu tartışmanın arka planı eşari ve maturidi yani akide olarak bir tartışma. Kafirler furu ile yani ibadetlerle mükellef midir değil midir? Daha fazla Hanefi mezhebinde mükellef değildir ancak Şafi mezhebinde mükelleftir dense de buradaki ihtilaf daha da arka planında ahiretle alakalı bir ihtilaf. Yani Şafii mezhebine göre kafir olan bir kimse ibadetle mükelleftir derken ibadeti eda etmekle mükellef değil. Önce iman edip daha sonradan ibadeti yapmakla mükellef. Peki Hanefi mezhebine göre ibadetle mükellef değildir derken öncelikle yapması gereken iman olduğundan dolayı. Peki bu ihtilafın semeresi ahirette bu kimse sadece imansızlılığın cezasını mı çekecek? Artı imansızlılıkla beraber ibadetleri yerine getirmemenin de cezasını çekecek mi, çekmeyecek mi? Buna dair bir tartışmadır ki tamamıyla dediğimiz gibi ahirette alakalı bir tartışma. E, oraya gidildiği zaman da hakikat neyse e, görülecektir ki Rabbim o hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi çocuk bulüçhan Erse veya kafir olan bir kimse Müslüman olsa, diğer bir ifadeyle muhatap olsa, yani şer-i şerifin hükümlerini tatbik etmekle mükellef bir duruma gelse. Ama ne zaman oluyor bu? Fî bâd-i nehâr <gülüyor> ramadan. Ramazan-ı şerif ayında, gündüzün ortasında. Şimdi gündüzün ortasında derken, daha önceki derslerimizde şunu işlemiştik. Oruç ibadetinin bir zamanı vardır. Ee, ve bu zaman ibadet açısından mi'yardır. Ne demek mi'yar? Bu ibadet öyle bir ibadettir ki zamanın başında başlar ve zaman bitene kadar devam eder. Ve aynı cins ibadetten ikincisini yapma imkanımız yoktur. Yani namaz gibi değildir. Namazın da belli bir vakti vardır. Ancak o vakit namaz ibadetinin veya namaz ibadeti bu vaktin tamamını kaplamıyor. Belki bir kısmını kaplıyor ve o namaz ibadeti cinsinden başka bir ibadeti de bu zaman diliminde yapmak mümkündür. Yani öğle namazı vaktinde kişi öğle namazını kılabildiği gibi namaz cinsinden daha birçok rekatları da kılabilir. Ama oruç ibadeti fecrin doğumuyla yani imsak kesimiyle başlıyor, güneş batımıyla bitiyor. Ve bu vakitte sadece bir tane oruç tutulabilir ve tutulan bu oruçta bu vaktin tamamını kaplar. Dolayısıyla bir kimse mükellef olmadığı halde gündüzün ortasına kadar gelse, yani çocuk idi mükellef değildi e, veyahut da kafir idi mükellef değildi ve gün ortasında hidayete kavuşsa kafir için veya çocuk buluğa erse, e, bu durumda mükellef olacaktır. Ancak oruca başlama imkanı yoktur çünkü başını kaçırmıştır. Ne yapması gerekir? Emseka, bakiyete yevmihima günün devamını, bu kimse e, oruçluymuş gibi devam etmesi. Ne demek oruçluymuş gibi? E, oruçlara benzeme adına, vaktin hakkına riayetten e, artık o saatten sonra hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek. Ta ki güneş batana kadar. Ama vasama mabadehu geri kalan günlerindeyse, yani ertesi gün, daha ertesi gün olduğu zaman da onları kaz, e, tutacaktır. Peki tutamadığı bu günleri, yani diyelim ki kişi Çocuk idi, Ramazan'ın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde oruç tutmadı. Üçüncü gününün öğle vaktinde ihtilam oldu ve bu erdi, mükellef oldu. Şimdi e, mükellef olduğu o günde geri kalan da oruçlulara benzeyecek. Her ne kadar orucu olmasa da e, geri kalan, 4. 5. ve 29. güne kadar olan günleri kaza e, tutacak, kaza demeyelim onlara, tutacak çünkü daha önünde vakti vardır. Peki geçmiş olan misalimizde bir ve ikinci günleri kaza edecek mi? Velem yakdiya ma da geçenleri kaza etmeyecektir. Niye? Çünkü o durumda mükellef değildi o yüzden. Daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. fıkıh kitapları meseleyi anlatılırken odaklı bir şekilde yani konu neyle alakalı ise ona odaklı meseleyi anlatır. Bunun yanı sıra diğer yönlerine e, temas edilmez. Bunu kişi okuyan bilir veya okutan bilir. Şimdi burada çocuk gün ortasına kadar oruçsuz idi ama gün ortasında e, buluğ çağına erdi ve bu şekilde orucuna devam etsin her ne kadar oruçlu olmasa bile. Ama bu şu demek değildir. Bulu, bir kimse o anda buluğa erebiliyor ise bu çocuk demek ki buluğa ya yakın bir çocuk. Yani mürahik olan bir çocuk, mümeyyiz olan bir çocuk. Böyle bir çocuk normalde oruç tutması emredilir mi edilmez mi? Her ne kadar indallatta yani hukuksal anlamda bu kimse mesul olmasa bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Çocuklarınız 7 yaşa geldiği zaman namazı onlara emredin, 10 yaşına ulaştığı zaman kılmamaları durumunda onları cezalandırın. Alimlerimiz namaz gibidir oruç demektedirler. Yani oruç hakkında da aynı şey yapılacaktır. Ee, ancak tabii e, bu günün uzun olması, çocuğun takatının buna yeterli olup olmaması da göz ardı edilmemekle beraber. Ama bulu yakın, yani sanki saatler kala veya birkaç gün kala olan bir çocukta ise bu biraz daha e, dozaj arttırılmalı ve bu konuda daha dikkatli, temkinli olmalı. Çünkü buluk öyle bir andır ki Öncesi mesuliyeti gerektirmezken sonrası mesuliyeti gerektiriyor. Ve bu bir anda olacağı için kişi daha önceden buna haleti ruhiye itibariyle hazırlıklı olmalıdır. O yüzden öncesinde çocuklarımızı bu noktada yetiştirmemiz gerekir. Yani namazın farziyetini e, idrak etmeli, orucun farziyetini idrak etmeli ve oruç ibadetini tıpkı bali olan bir kimse, bulu ermiş olan bir kimse gibi onu kendinde bir borç olarak görmeli ki blu tan erdikten sonra sıkıntıya düşmesin. Tabii bu dediğimiz gibi konumuzla alakalı olmamakla beraber bir bahsi diğer dahi olsa bunu da böyle bilmekle beraber e, yine konumuzla irtibatlı olarak oruç tutmasa ve gün ortasında bulaerse veya gün ortasında eee kafir olan bir kimse İslam'a girecek olursa dediğimiz gibi o günün akşamına kadar yemekten içmekten kendisini alıkoyar. Ama oruçlu değildir. Geçmiş olan günleri kaza etmez. Ama bundan sonra gelecek olan günleri ise tutmakla mükelleftir. Peki aynı bu olay baygınlılık şeklinde ceyran etse. وَمَنْ اُغْمِي عَلَيْهِ Ramazan-ı Şerif ayında gün içinde kişi bayılsa. Lem يَقْدِهِ الْيَوْمَ الَّذ۪ي حَدَسَ el الْإِغْمَا Bayılmış olduğu o günü kaza etmekle mükellef değildir. Yine bir örnek üzerinden bunu icra edelim. Diyelim ki kişi normal mükellef olan bir kimseden bahsediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in e, geceden niyet etti. Birinci gün veya ikinci gün geceden niyet etti. E, gündüz vakti işte öğle vakitleri veya illa öğle olması gerekmez. Yani imsak attıktan sonraki herhangi bir vakitte bayılsa ve bu baygınlık velev ki güneş batana kadar devam etse bu kimsenin bu orucu sahih midir, değil midir? Evet. Oruç ibadeti başlangıç itibariyle niyeti şart olan bir ibadet. Ancak bu niyetin daha sonradan idrakın kişiden gitmesiyle yok olması orucun zarar gelmesi anlamını taşımayacaktır. Bu sebepten dolayı diyor ki لَمْ يَقْذِيَ الْيَوْمَ الَّذ۪ي حَدَّسَ ف۪يهِ <gülüyor> Baygınlılığın gelmiş olduğu o günü kaza etmekle mükellef değildir. Niye? Çünkü oruç o kişi hakkında vardır o da nedir? Niyet ile beraber yemekten içmekten kendisini alıkoyması. Bu kimse geceden niyetini etmiş ve gündüzlüğün bayılmış ama güneş batana kadar yemekten içmekten kendini alıkoymuş mu? Netice itibariyle evet alıkoymuş ve başlangıcı itibariyle niyeti var mıydı? Evet niyeti vardı. O zaman bu kimse oruçludur. O günü kaza etmekle mükellef değil. Ancak Güneş battı ve hala baygınlığı devam ediyor ve ertesi gün oldu. Yani niyet edilecek zamanda dahi bu kimse ayılmadı ve kaza ma ba'dahu işte niyetin bulunmamasından dolayı bundan sonraki günleri kaza edecektir. Yani burada asıl olan oruca başlayacağın, başlaması gerektiği anda niyete ehil olduğu halde niyeti var mı yok mu? Baygın olan bir kimsenin niyet etme imkanı yoktur. Ancak daha öncesinde niyet etmiş ise bu kimsenin bu niyeti geçerli olacaktır. Gün ortasında bayılması orucunun bozulmasına seviye teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla o günü kaza etmez, o gün oruç tutulmuştur. Tabii bunu söylerken şunlardan da göz ardı etmemek gerekir. Bayıldığından dolayı işte hastaneye getirilmesi, ona bir takım ilaçlar verilmesi vesaireler bunlar zaten orucu bozan durumlar. Bunların olmadığını düşünelim. Yani zahiri olarak da e, orucu bozacak bir durum kişiye e, karşılaşmadığı halde sırf baygınlılık, yalın baygınlılık orucu bozar mı bozmaz mı bozmayacaktır. Ama ve badehu, bundan sonraki günlerde ise niyet bulunmadığından dolayı bu kimse onları da kaza etmekle mükelleftir. Velev ki bu baygınlık çok uzasa bile. Hatta burada deniyor, peki ilk gece kendisine baygınlık hasıl olsa, yani Ramazan e, ayı daha girmeden, ee, Şaban-ı Şerif'in diyelim ki 29. gün akşam namazı e, okunmadan önce kişi bayılsa ve o baygınlık devam etse burada niyet bulunmadığından dolayı çünkü niyetin başlangıç noktası en son yani ilk başlangıç noktası güneş battıktan sonra olmalıdır. Ve bu kimse için bu niyet bulunmadığından dolayı bu kalan günlerin tamamını kaza etmekle de, kaza etmekle de mükellef olacaktır. Peki bu bayılmayla alakalı delirme de aynı bu konumda mıdır? Yani e, ihma ile cunun arasında fıkıh dilinde ihma baygınlılık, cunun ise delirme. Bunların arasında bir fark var mıdır yok mudur? İşte bir fark vardır. O farka temas edebilme adına musallif diyor ki وَاِذَا اَفَاقَ الْمَجْنُونَ ف۪ي بَعْضِ رَمَضًا e, akli dengesi, akli melekeleri yerinde olmayan, diğer bir ifadeyle mükellef olmayan bir kimse düşünelim. E, bu kimse Ramazan-ı Şerif ayının içindeyken, kendine gelse, akli melekeleri yerine gelse, ayılsa, kada ma ma da minhu, geçilmiş olduğu günleri de kaza etmekle mükelleftir. Yani nasıl? Şöyle misallendirelim. Ramazan-ı Şerif ayının birinden itibaren bu kimse, aklı melekelerini yitirmiş idi. Yani deli denilecek bir konumdaydı, mükellef değildi. Ta ki bayram gününden öncesine kadar bu hal devam etmişken bayram gününden öncesine yani Ramazan ayı içinde bu kimse ayılsa, kendine gelse, akli melekelerin yerine gelse bu durumda sebep ayı müşahede etmektir ve ayı da akli melekeleri yerinde olduğu halde müşahede etmiş olacağından dolayı bu kimse için nefsir vücub diye ifade ettiğimiz fıkıh dilinde zimmetine vucubiye tahakket etmiştir. Dolayısıyla bir mani de yoktur. O zaman bu kimse Ramazan'ın tamamını tutmakla mükelleftir. Oysa evvelki günlerinde tutmaya tutabilecek bir konumda değildi. Çünkü mükellef değildi ama madem ki vakit içinde bu ayıldı ki vakit derken günü kastetmiyorum. Ramazan ayının tamamını kastediyorum. Bunun içinde bu ayıldıysa artık bu kişi için mükellefiyet söz konusudur. O zaman tutamadığı o günlerinde kazasını yapmakla mükellef olacaktır. Ancak e, bu delilik yani mükellef olmama Ramazan'ın başından ta sonuna kadar devam etse, yani ayı hiçbir şekilde, ayık bir şekilde müşahede etmeyecek olursa, bu takdirde bu kimse e, o oruç ile mükellef olmayacak. Yani diyelim ki, e, Şaban-ı Şerif ayının 28. gününde e, kişi akli meleklerini yitirdi bir hastalıktan dolayı. E, ta ki bu şevvale kadar devam etti ve şevvalin birinde ikisinde ayılsa. Bu kimse Komple geçirmiş olduğu Ramazan'la mükellef midir? El cevap mükellef değildir. Çünkü ayın hiçbir cüzünü akli melekeleri yerinde olduğu halde müşahede etmemiştir. Ama aynı olay baygınlılık neticesinde olursa durum farklıdır. Yani şu iki konuyu ayıralım. Delirmek farklıdır, bayılmak farklıdır. Mesela bunu şöyle e, sual edilebiliyor bazen. İşte e, yoğun bakıma giriyor. Kişi komaya giriyor ve koma çok uzun sürüyor. Yoğun bakım çok uzun sürüyor. Yani kişi e, baygınlılık neticesiyle şuuru açık değil, kapalı. E, hiçbir tepki vermiyor. Peki bu insan daha sonradan komadan çıksa ve Ramazan-ı Şerif ayında komple bu halde geçirmiş olsa bu, bunları kaza etmekle veya kaza edemeyecek bir durumdaysa da en azından fitriyesini vermekle veya vasiyet etmekle mükellef midir? Deniyor ki baygınlılık, yani kişinin bir ay boyunca baygın kalması çok nadirattan olan bir şeydir. Nadir üzerine de hüküm bina edilemeyeceğinden dolayı bu kimse için oruç mükellefiyetliliği vardır deniyor. Ancak delirme böyle değil. Delirme nadirattan değildir. Bu çok vuku olabileceğinden dolayı yani kişinin bu kadar bir zaman deli kalmaklılığı çok nadir değil olabileceğinden olabilme ihtiyacıdır. Gerekçesinden dolayı bu kimse Ramazan'ı ayık bir kafayla müşahede etmediğinden dolayı e, mükellefiyetinin olmadığından bahsediliyor. Yani bu vesileyle de igma ile cunun arasında yani baygınlık ve delilik arasında bir farkın olduğunu da anlamış oldu. Peki buraya kadar olan bölümde... E, Kişi mükellef olmadığı halde gün içinde mükellef olsa yani çocuklu bulu uçanerse kafirdi Müslüman olsa her ne kadar orucu sahi olmasa da akşam güneş batana kadar yemekten içmekten kendisine alık koymalıdır. Peki aynı bu durum veda halat elmer kadın adet görse evnepisen veya da çocuğunu doğursa ve loolsa olsa malumunuz ki bir bayan adetli oruç tutması caiz değil. Ki oruçta da mükellef değildir. Ha keza olan bir kadında, nifaslı olan bir kadında oruç tutması caiz değil ve oruç ile de mükellef değildir. Her ne kadar daha sonradan kaza edecek olsa bile. Peki gün içinde yani bir kadın normalde orucuna başlamış ve gün içinde adet oldu. Veya orucuna başlayan hamile gebe bir bayan gün içinde doğum yaptı ve loğusu oldu. Dolayısıyla orucu bozuldu demektir. ''Eftarat'' orucu bozulur. ''Ve kavlat izâ tahhurat'' temizlendiği zaman da o günleri de ne yapacaktır? Kaza edecektir. Peki soru şu. Madem orucu bozuldu, peki orucu bozulmuş olsa bile güne hürmeten, yemekten içmekten alı koysun mu, koymasın mı? Yani bir çocuk buluçhane erdiği zaman her ne kadar oruçlu olmasa da yemek içmekten kendine alı koyması gerekiyor. Güne hürmeten vacip olarak yememesi içmemesi gerekirken... Adet gören bir kadın orucu bozulduğundan dolayı güne hürmetten akşama kadar yemekten içmekten kendine alı koyması vacip midir? Deniyor ki hayır. Bu kimse kendisini al yani alı koyması yani yemekten içmekten geri durması doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü adetli olan bir bayanın oruç tutması haramdır. Haram olan bir fiile benzemesi de haramdır. Oysa mükellef olan bir kimsenin oruç tutması vacip ama bir şekilde orucu olmamış, o zaman onun oruç tutanlara benzemesi de vaciptir. Dolayısıyla bu iki mesele birbirinden farklı olmuştur. Buna göre demek ki bir bayan gün içinde adet olduğu zaman, o kimse yemek içmekten kendine alu koymaz, yemeğini yer, suyunu içer. Hatta bunu tenhada veya insanların gözünde onun önünde yapmasında bir farklılık var var mıdır yok mudur şeklinde farklı ifadeler olsa da e, tabi tövmeti de sebebiyet vermemek veya birilerinin e, daha fazla e, ihtihanı kabartmama adına doğru bir şey değildir tabii ki bu alül umum herkesin göz önünde bunu yapmak ama bu kimsenin oruçluya benzer bir durumda bulunması caiz olmayacağı için gününde, günü içinde yiyebilir içebilir. Ama aynı olay yukarıki meselede ise böyle değildir. Yine bununla alakalı yani yukarıki meseleyle alakalı ve iza kademel musafir. Bir kimse müsafir de seferdeydi ve seferde olan bir kimse oruçla mükellef değil. Oruç tutmama ruhsatı var. Ve bu kişi de oruç tutmamış. E, Ev tahhurat el-hais veyahut bayan adetliydi, oruç tutmaması gerekiyordu ve tutmamış ama temizlenmiş. Misafir oruç tutmamış ama gün içinde mukim olmuş. fi bâdîn Nahar gündüz ortasında. Hatta veya hasta diyelim, hasta olan bir kimse e, oruca başlamamış ancak gün ortasında sıhhat bulmuş veya akli melekelerini yitirmiş olan bir kimse e, oruca başlayamamış ama gün içinde akli melekeleri yerine gelmiş, misafir olan kimse gün içinde mukim olmuş, adetli olan bir kadın gün içinde temizlenmiş veya lohusa olan bir kadın gün içinde temizlenmiş olsa. Yani başlangıç itibariyle oruca başlamayan, başlamamasına ruhsat tanınan bir kimse veya başlaması haram olan bir kimse, ki iki taraflı düşünelim meseleyi, gün içinde oruç tutabilecek bir duruma gelse, ama orucu tutabilecek bir durum yoktur. Çünkü oruç baştan beri olmalıdır. Ne yapmalıdır? Em seka anitta'amu ve şerab bakiyete yevmihima. Geri kalan yani gününün geri kalanını oruçlulara benzeme adına yemekten içmekten kendini alıkoyması gerekecektir. Niye? Aynı gerekçe. Çünkü bu kimsenin oruç tutmasına mani bir durum yoktur. Fil vakin nefsül emir de şu anda o zaman oruçlu olmasa da oruç tutanlara benzemesi vaciptir. O zaman yemekten içmekten kendini alıkoyacak. Ama tam aksi böyle değildi. Yani gül içinde adet olsaydı bu kimsenin oruç tutanlara benzemesi değil aksine benzememesi gerekecekti. O zaman yemesi içmesinde bir sıkıntı olmayacak. Devam edelim. Ee, farklı bir konu, farklı bir başlığa geçiyoruz. Bu da şununla alakalı. Ee, kişi gayri ihtiyari olarak bir işlemde bulunuyor ancak bu işlem orucunu bozuyor. Bundan dolayı kefaret gerekir mi, gerekmez mi? Aslında geride buna dair bir kuraldan bahsetmiştik. Şüphenin var olduğu her bir noktada, kastın bulunmadığı her bir noktada kefaret düşer. Şimdi ve men tasahara kişi sahur yapsa gece kalkıyor, işte yemeğini hazırlıyor. Ve huve yadunnu ennel bakin hala diyor ki gece devam ediyor. Yani vel fecre lem yatlu, henüz daha imsak atmamış, saate bakmamış demek veya saate baksa da saati geri kalmış veya onun öyle olduğunu kanaat getirerek imsak daha henüz atmadığı kanaat ile yesse, itse veya tam tersi. Ev aftara ve yura en kat katgarabet veya oruçlu olan bir kimse akşam ezanı okundu zannediyor. Veya güneş battı zannediyor veyahut da gerçekten akşam ezanı okunuyor ama daha henüz vakit girmemiş. Müezzin Efendi yanlışlıkla okuyor ki buna dair bazı olaylar da olmuş idi ki malumunuzdur. Bu durumda yani güneş batmadığı halde battı zannederek orucunu bozan bir kimse veya imsak kesmediği halde şey kestiği halde kesmedi zannederek yemek yiyen bir kimse tebeye en nelfereke kat ev enne Şmselem tavurup. Birinci meselede ortaya çıkıyor ki imsak kesmiş Oysa imsak kestikten sonra yemek yemiş. İkinci durumda ise Meğersem güneş batmamış bu güneş battı zannederek yemek yemiş. Durumu nedir? Kaza zalike o günün orucu gitmiştir. Kaza etmelidir. Ancak burada bir kasıt söz konusu olmadığı için وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ Bu kişiye kefarete gerekmeyecektir. Ama şunu da ifade etmek gerekir. Bu kişinin orucu bozulmuştur. Bilmemesi bu manada bir mazeret olarak değerlendirilemez. Sadece bundan dolayı bir vebal yoktur, bir günahı yoktur. Ama netice itibariyle yapması gereken güneşin, fecrin doğumu ile güneşin batımı arasında yemekten içmekten alı koyma bu kişi için bulunmadığından dolayı ne hakikaten ne hükmen o zaman bu kimsenin orucu bozuldu kabul edilir. Ama bu bozmada kendi kastı bulunmadığından dolayı da kefaretle muhatap değil, sadece gününe gün olarak kaza etmesi gerekecektir. Ee, gelelim diğer bir mesele. Ki bu meseleyi de bitirdikten sonra herhalde dersimizi bitiririz. Ki bu mesele aslında dersimizin başında bir arkadaşımızın bize sormuş olduğu soruyla da irtibatlı. Ki o soruya o zaman için cevap vermiştik. Ramazan-ı Şerif ayına başlamadan önce hilali gözetleme, bayram yapmadan önce hilali gözetleme. Yani bayram hilali ve Ramazan-ı Şerif ayını başlamak için gözetlenmesi gereken hilal. Birinci meselede e, nasıl olacağı ikinci dersimizde veya birinci dersimizin sonunda temas edilmişti. Şimdi e, oruç gününde yani Ramazan-ı Şerif ayında kişi hilali görse ne yapacaktır? Ve men ra'a hilalel fıtr vahdehu. Kişi birey olarak tek başına e, yani o memlekette hesaba itibar ediliyor veya edilmiyor veya rüquyat esas alınıyor veya alınıyor önemli değil. Birey olarak tek başına hilali görse. Ramazan-ı Şerif'in 29. gününün gecesinde güneş battıktan sonra bulunmuş olduğu yerde bir şekilde hilali görse, hilali görmesi demek, Ramazan bitti demektir, ertesi gün bayram demektir. Ancak bu genele ilan edilmemiş, umuma teşmil edilmemiş, devletin veyahut o milletin böyle bir ilanı söz konusu değil. Ertesi gün insanlar oruç tutacak. Bu kimse kendisi birey olarak, fert olarak iftar eder mi, etmez mi? Bayram yapar mı, yapmaz mı? Lem yuftir. Bu kimse yarın bayram yapmaz. Oysa aynı olay Ramazan ayının başında olsaydı yani Şaban-ı Şerif ayının 29. gününde kendisi hilali görse ve her ne kadar Ramazandır diye ilan olmasa da kendisi birey olarak orucu tutar. Kimseyi bağlamaksızın, kimseyi bu noktada bir zorlama yapmaksızın kendisi orucuna başlar. Çünkü bu bir ibadet. ibadete giriş. Tutmaması, Tutması bir zarar değil. Ancak Yarın bayram olmadığı halde e, oruç tutmaması veya genel olan insanlardan ayrı bir harekette bulunması ki bayram konusu bu noktada ciddidir. Hattız altında aynı olay kurban bayramı içinde de geçerlidir. Bu kimse ferdi olarak görse bile cemaati bırakamayacağından dolayı lem yuftir orucunu bozmaz diyor. Yani yarın da orucunu tutacaktır, bayram yapmayacaktır. Ki bu noktada Tirmiz'de rivayet edilen, Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha tarik rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor, Bayram, insanların bayram yaptığı gündür. Kurban, yani Ramazan bayramından bahsediyor. Kurban ise insanların kurban kestiği gündür. Yani genele aykırı tek başına davranmanın doğru olmayacağını ifade eden bir hadis-i şerif. Ve bu hadis-i şeriften esintilerek de ifadede de kişi birey olarak ve ki hilali gözetecek ve görecek olsa bile bayram yapmayacağı ifade edilmiştir. Peki gelelim meselenin topluma yansıması, yani e, diyelim ki devlet başkanı e, hilal gözetleme konusunda esas kabul etmiş ve birileri gözetlemiş ve gördüğünü iddia ediyor. Onların bu sözlüğünü alır mı almaz mı? E, Ramazan-ı Şerif ayına girmeyi hatırlayacak olursak, Tabii e, hesaba itibar edilir edilmez meselesini geride inceledik. Bir daha o konuya temas etmiyoruz. Şu anda ibaret de bize anlatılmak isteneni anlama adına konuşuyorum. E, yine her defasında aynı şeyleri tekrar etmek de pek hoş olmayabiliyor. E, şimdi Ramazan-ı Şerif ayının ilk subutunda eğer hava açık ise bir kimse gelip de Devlet başkanına veya otoriteye haber verse o kimse onun sözüne itibar ederek yarın Ramazandır diye ilan edebilir demiştik. Eğer hava açık, kapalıysa yanlış söyledim. Ama eğer hava açık ise bir kişinin sözüne itibar edilmez. Ancak cem-i gafir diye tabir ettiğimiz yalan üzerine toplanması, toplanması mümkün olmayan bir cemaatin bu haberi vermesi gerekir. Peki aynı olay bayram için söz konusu olsa ne olur? Çünkü ondan bahsedecek. Ve bir bi sema'ille. Hava kapalı olsa, tozlu olsa, bulutlu olsa bu durumda lemtukbel fi hilalil fıtır bayram hilalinin kabulü noktasında yani görülmesinde kabulü noktasında kabule şayan değildir illa şahadeti raculeyn ev raculin ve imra'atein. Ya iki erkek olmalı veya bir erkek iki bayan olmalı. Oysa aynı olay Ramazan-ı Şerif ayının girişinde olsaydı tek bir kimsenin sözülü kabul ediliyor idi. Hatta o tek kişi ister erkek olsun ister bayan olsun. Kitabımızın başında birinci dersimizin sonunda bunu temas edilmişti. Oysa Ramazan bayramı böyle değildir veya kurban bayramı böyle değildir. Bu daha fazla genele hitap bir durum olduğu için e, hava kapalıysa bir kişinin sözü itibar edilmez. En azından iki erkek adam iki erkek veyahut da bir erkek iki kadın. Aslında bu şekilde ifadesi şundan dolayıdır. İslam hukukunda mahkemede şahitler meselesini üç başlıkta ele alınır. Yani hangi tür davalarda şahitlerde aranan vasıflar nelerdir? Bir nikah, bir mal davası, bir de had dediğimiz e, İslam hukukundaki e, kazıftı. Sırkat yani hırsızlıktan dolayı veya iftiradan dolayı veya zinadan dolayı veya işte başka bir takım yapmaması gereken işlemleri yaptığından dolayı cezayı gerektiren işlemler. Şer'i hatlar, şer'i cezalar. E, bir de ceza hukuku. Şimdi e, nikah babında şahitlik konusunda bir erkek, bir bayanla nikah aktı yaparken burada illaki şahit gerekir. Bu şahitlerde aranan vasıf. Bir erkek iki erkek olabildiği gibi bir erkek iki bayan da olabilir. Ama dört tane bayan olsa yanında bir tane erkek olmasa bu olmaz. Hatta sekiz tane bayan olsa veya kırk sekiz tane bayan olsun onun sınırı yoktur. Yanlarında bir erkek bulunmadıkça bu nikah geçerli değildir. İlla ki şahitlerde o noktada bir tane erkeğin bulunması gerekir. Kur'an böyle söylüyor. Tabii şüphesiz bunun bir çok hikmetleri vardır. Her ne kadar hikmetlerine muttali olmasak da teslimiyetimiz vaciptir, farzdır. Illaki bu noktada kabullenmemiz gerekir. Ama bunun yanı sıra da bunda birçok hikmetler de vardır. Demek ki nikah babında bir erkek, iki kadın veyahutta iki erkeğin şahidi kabul edilir. Mal davalarına baktığımız zaman sözgenimi bir kimse diyor ki filancının elindeki mal bana aittir. O kimse bunu inkar ediyor. Mesela dava olarak mahkemeye yansıyor. Mahkemede bir taraf müttahidir, bir taraf münkirdir. Yani bir taraf davacıdır, bir taraf davalıdır. Tabii ki davacı olan taraf Mahkemeden önceki halin değişmesini talep ettiği için yani gidişatın farklı bir sonuca varmasını istediğinden dolayı beyine getirmesi gerekir, delil getirmesi gerekir. Bu delillerin içinde bir tanesi de şahitlerdir ki şahitlerde aranan bir takım vasıflar vardır ancak bu vasıflardan bir tanesi de iki erkek veya bir erkek iki kadının şahitliği bu noktada kabul edilir mal davalarında. Ama üçüncü sınıf davalarda ki üçüncü sınıftan kastettiğimiz bizim biraz önce yaptığımız şemaya göre üçüncü sınıf e, haddi gerektiren davalarda ise kadının şahitliği hiç kabul edilmez. Orada illaki ya iki erkek veya dört erkek şeklinde erkeğin bulunması şarttır. Tabii bunun da dediğimiz gibi birçok hikmetleri vardır. Hatta bu hikmetlerinden bir tanesi de kadının daha fazla duygusal olması, duygularının aklın üzerine hakim olması ki bu yaratılışla alakalı bir şeydir. Yani erkeğin erkek olması erkek için bir özellik, bir artı değil. Bir bayanın bayan olarak yaratılması da onun için bir artı değildir. Mevla bayanı bayan olarak imtihan ediyor, erkeği erkek olarak imtihan ediyor. Ve herkese vermiş olduğu bir vasıf, bir görev vardır ve o görev bile mükelleftir. Sorumluluk onunla alakalıdır. Yoksa burada erkeklerin kadınlar üzerine bir üstünlüğümüş şeklinde anlamak çok yanlış bir anlamı olur. Burada tabii ki yaratılış itibariyle kadınların daha hissi, daha duygusal olma ve bu gibi hat cezalarında yani cezai müeydilerin uygulanacağı konumlarda ise bu gibi duygusal bir kişiliğin bu gibi davalarda şahit olması kabul edilmemekte. Peki bu meseleye baktığımız zaman burada da madem ki bu genelle alakalı yani rüquyet hilal, hilalin görülmesi, Netice itibariyle yarın bayram ilan edilecek ve bu bayrağın ilan edilmesi de genele şumul edileceğinden dolayı bu noktada bir kişinin şahitliği kabul olunmaz. Tıpkı mal davasında olduğu gibi ya iki erkek olmalı veya bir erkek iki bayan olmalıdır. Kurban bayramı içinde zahir rivayeye göre aynı şeyi söylememiz mümkündür. Peki veillem tekün bis semaille ancak e, hava açık olsa yani e, havada bir sıkıntı yok bulut yok e, sis yok hava açık gayet güzel görülebilecek bir durum ise bu durumda lem tukbel illa şehadatu cem'in kesirin tıpkı Ramazan-ı Şerif ayının başlangıcında olduğu gibi 2 3 4 5'in değil de illaki cem-u diye tabir ettiğimiz çok kişinin ki o çok kişi ki yakav elan bi haberihim onların vereceği haber ile bilgi tahakk ediyor yani bu kadar bir kimse bir bilgi veriyor ise o bilgi geçerli oluyor ve bilgi, bilgi olarak kişiyi kabul edebiliyor. Bu derecede bir, bir e, cem-i gafir çok kişi olmalıdır. İşte bayramın subutunda da hava da açıksa 2-3 kişi yeterli değil. Çok kişi haber vermeli, tıpkı Ramazan'ın başında sabit olabilmesi için havanın açık olmasında çok kişinin haber vermesi gibi. E, dersimizi bitirmeden konuyu özetlemek gerekirse, her iki meseleyi birbirine bağdaştırmada, Ramazan'ın başlangıcı, Ramazan'ın bitimi. Başlangıcı ve bitiminin ittifak ettiği nokta, eğer hava açık ise her halükarda cem-i gafirin bulunması, yani büyük bir topluluğun bunu görmesi, tabi rüyetin itibar edileceği noktalarda hesap hiç hale alınmadığı yerler için, o konu geride geçti, ondan bir daha temas etmiyoruz. E, i̇ttifak ettiği nokta bu. Peki ihtilaf ettiği noktalar nedir? İhtilaf ettiği noktalar, farklı olduğu noktalar birincisi Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında kişi fert olarak görse birey olarak oruca başlar. Her ne kadar devlet yarın oruç tutulacak şeklinde bir ilanda bulunmasa bile ama bayram için tek başına bayram yapmaz. Farklı olduğu nokta. İkinci nokta ise havanın kapalı olması durumunda e, idare otorite sahibi olan bir kimse Ramazan'ın başlangıcında bir kişinin sözünü kabul ederken e, bayramın subutu için bir kişinin sözünü kabul etmez. En azından bir mal davası gibi mal davasında aranan şahitlerdeki vasıflar burada da şahitler aranacak. Bu şekilde aradaki fark da e, beyan edilmiş olur vaktimizin de sonuna geldik burada kalalım ki itikaf bahsine geliyoruz Ramazan-ı Şerif ayının son 10 gününde malumunuz itikaf'e girmek sünnettir peki itikaf nerelerde olmalı ve İtikaf'ta olan bir kimse neleri yapabilir neleri yapamaz İtikaf'ta müstahap, farz veya vacip ayrımı var mıdır İtikaf'ta oruç şartı var mıdır buna dair meseleleri inşallah önümüzdeki derste inceleyeceğiz Allah-u Azimüşşan e, hata etmekten cümlemizi muhafaza eylesin, e, ihlas versin. Çünkü ihlas hakikaten önemlidir. E, şer şerif'te üç ayağı vardır. İlim, amel, ihlas. E, i̇lim olmadan amel olmaz. Amelsiz ilimde e, insana vebalden başka bir şey değildir. Ancak bunlarla beraber ihlas olmaması durumunda ise sadece sembolik olarak, göstermelik olarak belki birileri bundan faydalansa da bu kişinin kendisine hiçbir faydası olmaz. O yüzden işin en önemli nokta, püf noktası ihlastır ki Rabbim bu ihlası da elde edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin ölmüşlerimizin de ruhları için lillahi <Sessizlik> teala'l-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İya k ve İya k